1354 numaralı konu, Hazreti Ömer'in söyledikleri, Hz. Ömer minber üzerinde, ey insanlar, rey ancak Resulullah'tan olursa Hakk'a isabet etmiştir, çünkü Allah ona bildiriyordu, bizim görüşlerimiz ise, zorlayarak yaptığımız zandan başka bir şey değildir, dedi.